Duygular Sözlüğü Yazan: Tiffany Watt Smith Çeviren: Hale Şirin Okuyan: Ömer Madra Kolektif Kitap Kırılganlık Ayağını hafifçe bas Düşlerimde yürüyorsun. William Butler Yeats He Wishes for the Cloths of Heaven şiirinden. Bağ kurma arzusu bizi en çok kırılgan kılan şey. Tökezleyerek çıktığımız tehlikeli şekilde aydınlık sahnede tüm kusurlarımızın meydanda olduğu ve aslında ne demek istediğimizi söylediğimiz o anlar seks, affedilmek, bir çocuk, kırılganlık ihtiyacımız olan bir şeyi isteyecek cesareti topladığımızda orada bunu umursuyorum ve senin de umursamanı istiyorum. Bağlandığımızda seni seviyorum, sana güveniyorum derken orada veya kendimizi sıcak, sevinçli ya da dehşete kapılmış hissettiğimizi itiraf ettiğimizde Göğüs kafesimizden içeri giren bir rüzgar gibi. Hoş olmayabiliyordu. İnsana kendini korunmasız hissettirebiliyor. Kırılganlık Yeğitsin şiirinde dendiği gibi rüyaları yere serip kimsenin onları ezip geçmeyeceğini ummak. Son 10 yılda psikologlar ve sosyal bilimciler kırılganlıkla ilgilenmeye başladılar. Araştırmaları kendimizi çıplak ve korunmasız hissettiğimiz o anların yakınlık kurmakta, bir kimlik duygusu geliştirmekte son derece önemli olduğunu söylüyor. Bu yeni bir fikir de değil. Ortaçağ alimleri onurluydu ve kalbinden geçeni söyleyerek yaşamak için gereken cesareti bulmaktan bahsediyorlardı. Ve bunun başlıca erdemlerden biri olduğunu düşünüyorlardı. Belki de 21. yüzyılda kırılganlığa karşı duyulan bu ilgi öz saygı hareketinden, onun kırılgan narsist başarı gösterilerinden memnun olmamaktan geliyordur. Ya da belki 21. yüzyılda hayattaki merkezi rolü sebebiyle kırılganlık araştırmacıların ilgisini çekmiştir banka detaylarını internet üzerinden girmek, kişisel bilgileri e-postayla göndermek, aklımızın gerisinde sırlarımızın ne kadar korunduğunu merak eden çalçene bir ses var. Peki ya iş yerinde? Pozisyonlarımızın kırılganlığına dayanabilecek kadar sağlam durmak, güvencesiz yaşayan çalışanlar olarak hayatımızı sürdürmemizde kritik bir etmen olabilir bir kısa dönemli sözleşmeden diğerine zıplayarak. Girişimci ruhlarıyla örnek olarak yükseltilen yaratıcı sektörlerde bile, güvencesiz çalışanlar, kırılganlıklarını idare etmekle mücadele edebiliyorlar. Yeni yeni palazlanan fikirlerini müşterilerin önüne sunacak kadar gözüpek olmayı ve onlar hayır dediklerinde bununla baş edebilecek kadar da dirençli olmayı öğrenmeleri gerekiyor. Kırılganlığın rahatsız ediciliği belirli bir duygusal erdem olarak ortaya çıkıyor olabilir ama doğrudan iyi diyebileceğimiz bir şey de değil. Kırılgan kişi genellikle toplumda ötekileştirilmiş ve dışlanmış manipülasyon ve suistimal riski altında olan kişiler için kullanılan bir hüsnü tabir. Ve bir terapistin ofisine katı bir savunma duygusuyla giren herkes için aşırı açık olmanın da dezavantaja döndüğü örnekler var. Tırnak içinde fazla paylaşanlar, tırnağı kapat ve kendilerini fazla kırılgan bırakan çaresiz aşıklar için bütünüyle açık olmak, yaklaşmak istedikleri insanları iyice yabancılaştırabilir. Bu tür davranışlar daha fazla yakınlık ve içtenlik arzusu gibi görünebilir ama sürekli tekrar edildiğinde insanları uzağa itmenin garip bir yolu haline de gelebiliyor. Bu iki durumda da mesele güven. Toplumun tırnak içinde kırılgan diye belirlediği ve de kırılganlığın sağlıksız bir alışkanlık haline geldiği kişiler için kendini açmaya bu kadar hazır olmak, Fazla güven duyma ve bu yüzden fazla hızlı incinme sorunu. Eğer kırılganlık hayatlarımızda geliştirmek istediğimiz duygu olarak öz saygının yerini alacaksa, o zaman bahsetmemiz gereken şey denge meselesi. İki uç arasında uygun bir yerde olmalı. Seni seviyorum demek göze alınmaya değer bir risk ama tüm hayatı uçurumun kenarında yaşamak, değerli olması için kırılganlığın korkutucu seviyede dönüştürücü olmasına gerek yok ya da arka planda sürekli var olmasına da gerek yok. Bilinçli şekilde ve dikkatli ölçülerde de deneyimlenebilir pekala. Duygular Sözlüğü Yazan: Tiffany Watt Smith Çeviren: Hale Şirin Okuyan: Ömer Madra Kolektif Kitap